Bismillahirrahmanirrahim Kureyş Suresi Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden dörde kadar Kureyş'in alıştırılması için yaz ve kış yolculuklarına alıştırılmasından dolayı bu evin Rabbına ibadet etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarmış ve korkudan emin kılmıştır evet bu sure bir önceki sureden Fil suresinden ayrılmış ve ikisinin arasına Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ifadesi bir satır olarak yazılmıştır ancak mana olarak bir önceki Suriye bağlıdır Kureyşlerin alışkın oldukları kışın Yemen'e yazında Şam tarafına ticaret ve benzeri şeyler için yaptıkları gezilerde, sonra ülkelerine seferlerinden emin olarak dönerlerdi zira Allah'ın hareminin sakinleri olmalı nedeniyle halk arasında saygı görürlerdi onları bilen hürmet ederdi hatta onlarla beraber yarlığa gidenler de emin olurdu Gerek kışın gerekse yazın göçler esnasında durumları böyleydi. Ülkelerine ikamet ettikleri zaman ise bu konuda allah Teala çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı emin bir harem yaptığını onlar görmedi mi buyuruyor. Bu sebeple Rabbimiz bu surede Kureyş'in alıştırılması için buyuruyor. Yani yaz ve kış yolculuklarına alıştırılmasından dolayı. Sonra Allahu Teala bu yüce nimete şükretmelerini belirterek bu evin Rabbine ibadet etsinler. İbadeti yalnız ve yalnız ona yapsınlar. Nasıl olur ki o burayı kendileri için mahrem bir ev ve emin bir ev kılmışsa onlar da ibadette yalnız ve yalnız ona yönelsinler buyurmaktadır. Ki o kendilerini açlıktan kurtarmış, korkudan emin kılmış. O evin sahibi ve Rabb'ı onları açlıktan kurtarıp doyurmuş, korkularından da emin kılmıştır. Rabb'imiz Subhanahu ve Teala onlara emniyet ve ruhsat inam ettiğinden dolayı yalnız ve yalnız ona ibadet etmeli ve ondan başka putları ona eş ve denk kabul etmemelidir. Etmemelidir. Bu sebeple bu emre uyanlara Allah dünyada rahmette ve emniyet verir. Bu emre karşı çıkanlardan her iki dünyada emniyet ve huzuru alır. Allah hakkıyla iman eden samlo kullarının arasına bizleri de koysun. Alhamdulillah.